Yazan Dalı Yazan Nilgün Mutlu Yöneten Rüştü Asyalı Yapımcı Ersan Edinç Efektör Mehmet Durgut Oynayan sanatçılar Hülya Sema Aybars, Adem Mehmet Atay, Canan Adviye Öztürk, Can Şahap Sayılgan, Doktor İhsan Sanıvar, Erkek Cahit Çağran Kadın Ayça Önal. Canan, Canan sen şöyle geç. Ha. Anne öteki kolunu tut kızım annenin ha. Tamam, tamam dur karıcığım dur dur yavaş yavaş. Ha. Şimdi şimdi. Ha. Neden annemi öyle ağır hasta muamelesi yapıyorsun baba? <gülüyor> Rahatlıkla yürüyebilir o. Anlaşıldı sen sinirlisin. Yalnızca arabadan inmesine yardım etmeni istedim kızım ne var bunda? Şimdi biraz susta kliniğin ön kapısına doğru yürü. Hadi. <gülüyor> tamam Hülyacım bak merdivenlere geldik Dikkat et kızım dikkat et Gerçi günlerdir ağzından tek kelime çıkmadı ama Bu onun hasta olduğu anlamına gelmez Yalnızca hepimize kırıldı Tepkisini böyle gösteriyor o kadar Annenin rahatsızlığına inan artık kızım Kendinden başka kimsenin dediğine kulak asmıyorsun Doktorlara bile Annemin doktorluk bir şeyi yok Hastanede biraz kalsın göreceksin Eskisi gibi şen şakrak konuşmaya başlayacak o Ne dersen de Annemin hiçbir şey yok o hepimize kırgın Sana bana kardeşim cana Konuştuklarımızı anlıyor olabilir Yalnız kaldığımızda tartışırız bunları Sen şu kapıyı arala bakayım Baba gel beni bir kez olsun dinle olur mu Doktora uğramadan şuradan çekip gidelim lütfen Annemi buraya kapatmayalım Bak kızım bir bak annenin gözlerine bir bak Nasıl boş boş bakıyor Çevresindeki hiçbir şey ilgilendirmiyor onu görmüyor musun Sen öyle sanıyorsun Söylediğimiz her şeyi anlıyor biliyorum bunu e, Anlasaydı konuşurdu değil mi ya Küskün insan konuşur mu baba Artık sesini keser misin Doktorun odasına geldik e, Doktor bey Rahatsız etmiyoruz ya O Adem Bey buyurun <gülüyor> efendim buyurun. Hanımefendiyi getirdiniz <gülüyor> evet, demek evet, evet. E, Şöyle oturtabilirsiniz Kızım. E, Sizler <gülüyor> de ayakta kalmayın <gülüyor> Buyurun buyurun Evet şey kızımız Canan Doktor Bey e, Memnun oldum efendim hoş geldiniz Doktor Bey hemen konuya girmek istiyorum Annemin bir bunalım geçirdiğini biliyorum Ancak bunun hastaneye yatırılacak kadar önemli olmadığı kanısındayım Canan sizin... önce doktor beyi dinle Düşüncelerini sonra söyle. <gülüyor> bir dakika Adem Bey Canan Hanım bir evlat olarak annesi için endişe duyuyor ama anlaşılan Hülya Hanım'ın ciddi rahatsızlığı olduğuna da inanmıyor. Yanılıyor muyum? Doğru, inanmıyorum. Bu çok doğal. Doğal mı? Evet. Canan Hanım, bir hekim olarak bana güvenirseniz size annenizin durumunu açıklayabilirim. Hülya Hanım'ın bir süre hastanemizde gözetim altında kalması, tedavi olması sağlığı açısından çok yararlı olacaktır. Annenizin Doktor tıpta... bey hangi tıbbi terimlerle açıklarsanız açıklayın beni annemin hasta olduğuna inandıramazsınız Hekimsiniz görüşleriniz bilimsel verilere dayalı olabilir ama siz ve ben başka açılardan bakıyoruz olaya Bu benim annem onun hangi ortamda nasıl yaşadığını iyi bilirim Annem sağlıklı bir ortamda sakin bir çevrede dinlenebilirse eminim burada bakılması gerekmez O sevgiye evet yalnızca sevgiye muhtaç Bunu sağladığınız anda kliniğe kapatılması gerekmeyecek inanın bana Burası da bir ruh sağlığı merkezi. Ruhsal yardıma ihtiyacı olanlara cevap veren, insana hizmet eden bir merkez. Ancak sizin telaşınızı da anlayın. Ee, lütfen kızım hoş görün doktor bey. Bu sıralarda oldukça sinirli bir evlat olarak endişe içinde. Siz gereken neyse yapın. Önemli değil Adem Bey. Ee, her şey hazır zaten. Eşinizi en güzel odamıza ayırdık. Önemli olan bize güvenmeniz. Göreceksiniz bir süre sonra anneniz sağlığına kavuşmuş olarak evine dönecek Canan Hanım. Bundan hiç kuşkunuz olmasın Şunu unutmayın doktor bey Annem yalnızca sevdiklerine kırgın İçine kapanarak hem yakınlarını hem de kendini cezalandırıyor Bence davranışının tek açıklaması bu Beni çok üzdün Canan Doktorun yanında sanki meslektaşıymış gibi konuşman hiç hoş olmadı. Bence artık annemi kaybettik. Bunu er geç sen de anlayacaksın. O zaman daha çok üzüleceksin baba. <gülüyor> Neredeyse kırkına merdiven dayadın. Hayat deneyiminin olması gerekir. Ama çocuk gibi hareket ederek hala olgunlaşmadığını gösterdin. Sana... İyi bir terbiye verdiğimizi iyi bir öğrenim sağladığımızı sanıyordum ama yanılmışım Yazık yazık yazık çok yazık Baba bu sözleri yaşamın boyunca senden defalarca işittim Davranışlarımın çocukça olduğunu söylüyorsun Bana sunduğunuz çok iyi olanaklardan söz ediyorsun Hiçbirini inkar etmiyorum Ama annemin acı çekmesine dayanamıyorum Sana saygısızlık ettiysem özür dilerim Bunu olsa olsa anneme olan sevgimden yapmışımdır Evet evet hatanı kabul etmen iyi bir adam. Lütfen baba dinle beni Annemi kliniğe kapatmakla sağlığına kavuşacağını sanıyorsun Bütün ömrünü sana çocuklarına adamış Düne kadar çok sağlıklı Doktora bile gitmemiş olan annemin Neden böyle olduğunu düşündün mü hiç Annen Annen yorgun Bakıma ihtiyacı var Ev, Evde ona Gerektiği gibi bakım mı Sadece kızım. içine kapandı Küçük bir depresyon geçiriyor diye hemen kliniğe kapattırman Bunca yıllık eşi olarak seni rahatsız etmiyor mu baba Ona yardım etmekten Kaçmak değil mi bu Ha. Evliliğimiz süresince Karıma her şeyin en iyisini vermeye çalıştım İyilesmesi de en ünlü doktorları En iyi kliniği araştırdıktan sonra yatırmaya karar verdim Bütün bunları bir an önce tedavi olsun Evine dönsün diye yaptım Sense beni neyle suçluyorsun Annem önce senden sonra çocuklarından anlayış ve sevgi bekliyor. Bunca yıllık eşimi sevmediğimi söyleyemezsin Onunla kırk yıl aynı yasta baş koymuş birine babana Söyleyemezsin bunu Anneme her şeyin en iyisini verdin Çok çalıştın iyi para kazandın Onun bir dediğini iki etmedin Ama, ama bunları yapabilmek için kendini hep işine verdin Çoğu şeyi paylaşmadın onunla yardımcı olmadın <gülüyor> Dersini iyi ezberlemiş öğrenciler gibisin Hep beni suçlayan bir tutum içindesin Beni bir yana bırakalım şimdi senin yaşantına bakalım Bir evlad olarak hem de evin ablası olarak annene ne derece yardımcı oldun ha Hı? Evde olduğum sürece elimden geleni yaptığımı sanıyorum Keh, Evlenip kendi evine gittikten sonra her şey bitiyor öyle mi? Yeni bir yaşantı yeni sorunlar Her gibi. ne olursa olsun baba eviyle ilişki sürer Bu zaman uzasa da ilişki sık olur çünkü anne baba çocuklarının sevgisini böyle hisseder Sesini duyarak kucaklayıp öperek neyse, neyse neyse asıl konudan uzaklaşmayalım Benim işim yüzünden annene yardımcı olamadığımı söylemiştin e Sen de çalışan kadınsın hem de baba mesleğini seçtin avukat oldun İşimizin ne kadar zor olduğunu bilirsin Günün büyük bir bölümünü iş yerinde geçiririz biz İş yeri ikinci bir yuvadır kabul ediyorum ama orada hep iş ilişkileri katı kurallarla iç içeyiz Aile içindeki duygular yok İş yerinde, evde olmayan şeyleri de bulabiliriz. Arkadaşlık gibi. Ama ama haklısın, haklısın. Yuvamızdaki sıcaklık yoktur orada Bu benim evliliğimde de yoktu, iş ilişkilerim dedi. E sen yaşadın, en iyisini sen bilirsin tabii. Bazen insan evlilikte beklediği çoğu şeyi bulamayabilir. Bu evlilikten ne beklediğine bağlı. Bence evlilik yaşamın tek amacı olmamalı baba. Ben de evlendim ana bile oldum Doğan'ın benden beklediklerini yaptım Ancak Suat'la yürümedi Onunla ayrı dünyaların insanı gibiydik Düşüncelerimiz Zevklerimiz çok farklıydı Aslında iş olup bitmeden Yani evliliğe karar vermeden Bunları görmek zor değildir ama Çoğunlukla senin yaşadığın Serüven yaşanır Ayrı ailelerden gelen gençler Ayrı anlayışla yetiştirilir Görüşler farklıdır Ancak ilişkide saygı ve sevgi varsa Uyum sağlanır Evlilik görür. Eğer böyle olmasaydı Evliliklerin çoğu hüsranla biterdi değil mi baba <gülüyor> Ben sürdüremedim Her ne pahasına olursa olsun Çocuğumuz olmasına bile aldırmadan ayrıldım Bazıları için yalnızlık daha iyidir Ben doğru yaptığım inancındayım Kendini kandırdığının farkındasın değil mi neden kendimi kandırayım ki Dinle Annenle çok erken evlendik Hemen sen doğdun sonra kardeşin Ard Arda geldiniz dünyaya Annenle birlikte Bir yumak olduk sizlerle e Birlikte büyüdük Ancak sen farklıydın Büyük sendin ama Kardeşine ablalık yapmıyordun En önemlisi bana karşı katıydın Sanki aramıza bir duvar örmüştün Ben Sevilmediğimi düşündüm Böyle sanıyordum e, Annenle de sıcak değildi ilişkilerin Ama annen aileyi ayakta tutmanın Sana yardım etmenin yollarını hep buldu Kendini ailesine adadı Senin Başarısız evliliğini bile Sessizce kurtarmaya çalıştı Yılların birikimi Onu yorgun bitkin düşürdü işte Bu durumdan beni sorumlu tutuyorsun Biraz düşün Canan Annemin rahatsızlığından yalnızca ben mi sorumluyum Benim günlerdir anlatmak istediğim de işte bu baba Bu söylediklerini tartışmak Annemin bizlere küsmesinin nedenini Kendi aramızda tartışarak bulmak Annem neden içine kapandı Neden sevdiklerinin yüzüne bakmıyor Bütün kırgınlığı yılların getirdiği yorgunluk olamaz Belki küçük sorunlar büyüyerek daha oldu Onu taşıyamadı kim bilir Dışa vuramadığı söyleyemediği küçük ama onun için önemli şeyler Evet annem küskün yorgun ama asla hasta değil Hı. Sence hasta sözcüğünün anlamı ne? Tedaviye ihtiyaç gösteren ruh ve beden zafı değil mi? Hı. Aşağı yukarı Annenin şimdiki durumuna uyuyor ama Yine her zaman yaptığın gibi kelime oyunlarıyla karşındakini alt etmek için uğraşıyorsun bunu yüzlerce kez yaşadım Belki meslekten gelen bir alışkanlık bu Ama bu bence senin zaafın hmm. <gülüyor> Yani özellikler böylece zaaf oluyor demek Aslında senin kliniğe yatman daha mantıklı olur Ben artık evime gideyim baba e, Kardeşin gelecek onunla da konuşuruz diye düşünüyordum İstersen... Peki peki Böylece durumu hep birlikte tartışma olanağı buluruz belki Eğer Can Bey uygun bulursa tabii. Ne çocuklar var ne Adem Kimse yok yanımda Yapayalnız boş duvarların arasındayım Küçük soğuk bir yer Birkaç çekmece bir yatak Gri duvarlar üzerime kapanmış ...kilitli olması gereken bir kapı. <gülüyor> Sanki... ...çevremde hep duvarlar yok muydu? Çelik gibi sert... ...kırılmaz kurallar... ...iyiliklerle aşmaya güç yetiremediğim... ...sahtelikler. Yaşantım hep böyle miydi? Ha? Yok canım, fakülteyi bitirdiğim o yıl, Adem'le evliliği tartıştığımız o tatlı anlar, balayımız, o günler çok güzel. Ki buraya geldik Adem Küçük ama şirin bir yer Şu doğanın güzelliğine bak Pansiyon da temiz ama keşke bir otelde Ah Daha doğru dürüst yolu bile yok Otel nereden olsun <gülüyor> Buraya gelebildiğimize şükür Ben asıl babama şükrediyorum Balayımız için para vermeseydi nasıl gelirdik <gülüyor> Stajımı yapıp Seninle birlikte çalışırsam Kimseye muhtaç olmayayım. Bir süre sonra yaparsın meraktan var. Söz veriyor musun Elbette <gülüyor> Bunları daha önce konuşmadık mı? İster benim gibi avukatlık yaparsın, ister yargıç olursun. Bu senin isteğine bağlı. <gülüyor> avukatlık daha uygun geliyor bana. Fakültede özellikle ağır ceza davaları çok ilgimi çekerdi. İyi iyi, sen ağır ceza davalarıyla hukukçuluk oynarken... ...ben de ticari davalardan para kazanırım. <gülüyor> para kazanmayı hep ön planda tutuyorsun gibi geliyor bana. Yanılıyor muyum? Ben gerçekçiyim, ilacıyım. Sense idealist. Ya... Hı -hı. Demek burada seninle ayrılıyoruz Peki niçin benimle evlendin? Gerçekçiliğimin kanıtı değil mi seninle evlenmem? Daha iyisini mi bulacaktın? Yani be Beni seçmenin bir başka nedeni yok mu madem ee, Mutlaka vardır Olmaz olur <gülüyor> Acaba Acaba Evlenmekle hata mı ettik? <gülüyor> Öyle safsın ki daha balayımız bile bitmeden benden bıktığının bu kadar saat yani bir dille ancak senin gibi bir üseler. <gülüyor> Bıkmak mı? Senden nasıl bıkılır Adem? Her an değişik bir şeyle karşıma çıkıp <gülüyor> eğlendiriyorsun beni. Yani ben şakla var mıyım? Radeem. <gülüyor> evet canım. Beni üzmesen olmaz mı? Seni ne kadar sevdiğimi biliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Bütün istediğim bu sözleri bir kez daha duymaktır. Ay Dur dur Sandalı devireceksin yavaş Ben de seni seviyorum Hülya değil sandal Dünya tersine dönse umurumda Yok, değil yüzme, Bilmiyorum boğulabilirim <gülüyor> Adem <gülüyor> Adem Hadi, Tamam, tamam. <gülüyor> Bak devrilmedi işte Ay. Hem heyecanlanınca yanakları kızarıyor Daha bir güzelleşiyorsun Sana öyle yakışıyor ki <gülüyor> Adem Hı. Bütün ömrümüz böyle geçse ee, Sandalda mı? Bak gene alay alıyorsun <gülüyor> Hülya seni mutlu etmek için Elimden gelen her şeyi yapacağım göreceksin <gülüyor> İnanıyorum can Senin en çok neyini beğeniyorum biliyor musun? Hı, e, söylersen ben de öğrenirim Olaylara hep olumlu yaklaşman Bazı endişelerin olsa da genellikle Küçük büyük her olay Yani başkalarının sorun edeceği olaylar Senin için olağan Annem sevgi her zorluğu yener derdi Hı, Anneni tanımak isterdim E Beni tanıyorsun ya Hani ne derler anasına bak kızına al. Sen kızını tanıdığına göre Annesini de tanımış kadar olur <gülüyor> <gülüyor> Yani derlerse inanma <gülüyor> Nasıl biriydi? Annem mi? Hmm. Eğer, eğer yaşasaydı bana yaklaşmaya Hiç cesaret edemezdin Çok mu ters biriydi? Yo, yo, ters değildi de hani, yani Her şeyi inceden inceye tartan Düşünmeden karar vermeyen kişiler vardır ya işte öyleydi Onunla her konuda tartışılmazdı çünkü bilmediği konularda susan annem, bildiği şeylerde tam bir uzmandı. Annemi kaybettiğimiz yıl, babam hemen emekli oldu. Kabuğuna çekildi. Annemle çok iyi anlaşırlardı. Ben de iyi anlaşırım babamla. Biz arkadaş gibiyiz. Yine de annenin yerini tutamazsın tabii. Elbette tutamam. Ancak yıllardır babamla yalnız yaşadığımı unutma. Onunla tartışamayacağım hiçbir konu yoktu. Birbirimizin sırdaşıyız aynı zamanda. Ne güzel. Keşke benim ailemle ilişkilerim de böyle olsaydı. Ne annemle ne de babamla öyle yakınlığım oldu. Belli kuralları olan, evin erkeğinin sözünün geçtiği bir aile bizimki. Ah, bizim evimizde de mi yalnızca erkek sözü geçecek yoksa? Ya <gülüyor> <ha>? ya <gülüyor> <gülüyor> bu konuda geri kapalı sayılır. <gülüyor> Teşekkür ederim. Çocuklarımız olunca onlarla da arkadaş olacağız, tamam mı? Hep bunu hayal ettim. Neden olmasın? Ama çalışma hayatıyla çocuk bakımını birlikte nasıl yürüteceksin... ...çok yorulacağın için belki de bana bile zaman ayıramayacaktın. Her kadın anne olmalı. Doğan'ın bizden istediği bu çünkü. Onun için çocuk işimden önce gelir benim için. Öyle de yani işinle ilgili beklentilerin, umutların ne olacak? Hele o günler gelsin bir çaresine bakarız. Eh, kendin düşün, kendin karar ver. Önce senin iş durumun iyice belli olsun. Benim stajı sonra düşünürüz. Hı? <gülüyor> Baksana fakülte biter bitmez evleni verdik. Tabii. Beni elinden kaçıracağından korktun da ondan. <gülüyor> ya, bu doğru da. Peki sana ne demeli ha? <gülüyor> Sen de benim işe dalıp evliliği unutmamdan korktun, ya. değil mi? <gülüyor> ya. Değil mi? <gülüyor> Aa, laf sandal kıyidan hep iyi açılmış bak. E, ee, kürekler senin elinde sahile kadar çektik gücünü görelim bakalım. <gülüyor> Sandal Martılar Deniz ne kadar güzeldi Oh Hülya Bakıyorum geçmişte yaşıyorsun yine Sen Sen burada da mı buldun beni <gülüyor> Hiç ayrılmadım ki Bir parçandım ben senin Var olduğun sürece Ben de varım Niye susuyorsun Beni korkutuyorsun Senden iyi şeyler duymadım. Hep hep karamsarım değil mi? Önceleri yani gençliğimde yoktun. Orta yaşlılığımda da. Nerelerdeydin o zamanlar? Hep seninleydim ama sen farkında değildin. O zamanlar mutluydum. <gülüyor> Mutlu olduğunu sanıyordum. Değil miydim? Kendimi mi kandırıyordum yoksa Sen ona bakma Doğru söylemiyor. Sen de kimsin İkimizi de üzen o ses kadar Beni pek duymadın Hülya Ya ha, Peki Peki sen kimsin Yani Senin mutluluk sesinim ben Peki Bugüne kadar neredeydin Neden hiç gelmedin ben de senden hiç ayrılmadım. Mutluyken beni duymanın ne anlamı olur ki? <gülüyor> i̇şte şimdi anlamış olmalısın Hülya. Mutluluk denen şey... ...senin için aldatmacadan başka bir şey değil. Aslında hiç mutlu olmadın ki sen. Hayır, hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır. Yanılıyorsun. Y yıllarca mutlu yaşadım Kendini ben. Kendini aldattın. Hayır, hayır. ...hem de sürekli olarak. Alay etme. O inandığı, sevgiyle baktığı yıllarıyla alay etme. Öyleyse söyle bakalım... ...neden şimdi burada? Neden yapayalnız? Niçin öresiye sevdiği kişilere küskün? Her insan sevdiklerine... ...zaman zaman kırılabilir. Ama her şey çabuk unutulur. Peki... ...ömrünü verdiği... ...taparcasına sevdiği Adem... ...nerede şimdi? Ona için kırgın? Bugün onu bu kliniğe bırakıp giden... ...gençliğinin tek aşkı, ...kırk yıllık kocası Adem değil mi? Lütfen... ...lütfen susun... ...dayanamayacağım... Bak susun. ne hale getirdin... ...susun... Her zamanki gibi acımasızsın... ...Hülya yalnız kalmak... ...kendini dinlemek istiyordu... ...burada bile rahat bırakmadın onu... ...sus artık... Bütün bunları hak etti o... ...çünkü ömrü boyunca hep verdi... ...hep... Karşılık beklemeden kendine olan her şeyi verdi. Oysa bir bedeli vardır bunca yaptıklarının. Sevginin de bedeli vardır. İnsan sevgi yüklüdür. Bazı şeyler karşılık beklemeden yapılır. Hele anneler. Kapattı kapıları. Lütfen çıkarın buradan i̇şte, beni. İşte, yine zayıf Hülya ortaya çıktı. Hırslı olmalıydı aslında. Verdi her şeyin karşılığını ancak böyle alabilirdi. Ama nerede? Yaşamak yalnızca bir alışveriş sence. Sevgi hep vardı Hülyada. Kocasıyla çocukları da sevdiler onu. Canan, ilk çocuğu. O beni sevdi mi? Hep senden bir şeyler söküp aldı. Dinlemedi söylediklerini. Kafasının dikine gitti. Benim güzel kızım... ...ilk göz ağrım... ...dinlemedi beni. O adamla gidip <gülüyor> evlendi. <gülüyor> Canan'ın evlendiği adam kimdi? Gençliğinde sana aşık olmuş... ...peşinden ayrılmayan Hüseyin'in oğlu. Bu bir şey anlatmıyor mu sana? Her kadını beğenen olur... Hülya güzel, alımlı bir kızdı. Okuldaki başarısı da ona hep öne çıkarmıştı. Hüseyin'in oğlu ile Canan'ın evliliği rastlantıydı yalnızca. Canan doğduğunda öyle sevinmiştim ki onu da hukukçu yapacaktı. Bu çok doğal. Sen hukuk okuduğun halde mesleğini yapmadın. Çocuğun yapsın istedin. O da isteğini yerine getirdi. Ama mutlu oldu mu dersin? Belki o da senin gibi evlenmekte acele etti. Hayır, hayır. Hayır, acele etmedi. Mesleğini yapsaydın ekonomik özgürlüğün olurdu. Oysa sen ama çocuğumun olmasını da çok istiyordum. Onu istediğim gibi yetiştirmek mesleğimden daha önemliydi benim için. Gerçeği gizlemeye çalışma Örüyor. Adem böyle istiyordu. Kendine sadık, çocuklarına bakan bir kadın yeterliydi onun için. Sen de uydun karşı çıkmadın bile Peki ya kocam Acaba sandığın kadar evine bağlı mıydı? Adem hep sadık kaldı bana İş için uzaklara gittiği zaman bile Bunu biliyorum Kocan seni eskisi gibi seviyor Hülya Sakın inanma buna <gülüyor> Birbirinizi nasıl da tamamlıyorsunuz Olup biteni görmezden gelerek Kendinizi kandırmak nasıl da hoşunuza gidiyor her ikiniz de böylece birbirinizi tamamlıyorsunuz. Hı. Adem sadıkmış. Oysa o hiçbir zaman göründüğü gibi biri değildi. Kocam bana sadıktı. Hep sevdi. Ama ama çocuklarını daha çok sevdi. İşine taptı. Parayı sever çünkü. Benden hiç uzaklaşmadı ama. ...sazla yaklaşmadım. Pek çok erkek gibi... ...istediği yalnızca sıcak bir yuva... ...ve çocuklardı. 40 yılınız böyle geçti. Sonunda dayanamadın işte. Uysal... ...sevecen bir kadın olduğun halde... ...bu yaşantıya dayanamadın. Çatırdayan bir yuva oldu sizinki. Hayır, hayır. Yuvam yerinde duruyor. İyi ki duruyor. Daha ilk günden bu yana... İçine attığın küçüklü büyüklü sorunlar birikti. Daha oldu. Artık bu yükü taşıyamazdın. Gücün bitmişti. Sonunda sustun birden. Herkese küstün. Peki peki seni bu hale getiren ne? Birileri mi? Yoksa bütünüyle ailen mi? Tümüyle suçlu olan... ...kendin olmayasın sakın. Yo yo yo yo yo. Dur. Hayır. O kadar katı olma. Burası mahkeme değil Sen de ne savcısın ne de yargıç Yargılayamazsın Canan O O bana hep Hayır dedi Hayır hayır hayır Canan seni seviyor Hülya Bilmiyorum İnanmak istiyorum Sevdiğine İnanamıyorum Hep bir şeyler bekledin Canan'dan ama beklediğin hiçbir şeyi alamadın. Bir annenin beklediği tek şey... ...çocuğunun mutlu olmasıdır. Anneler karşılık beklemez. Acaba öyle mi? Kendi yapamadıklarını... ...kızından beklemedi mi? Ne gibi örneğin? Mesliği, evliliği. Evliliği mi? Hülya, ona deli gibi tutkun olan Hüseyin'le değil... Ademle evlendi. Canan ise... ...kendini seven erkeği iyi eyledi. Yani... Ne demek istiyorsun? Hülya çelişki içinde kaldı. Kızını hem gıpta ediyor... ...hem onun da kendisi gibi sıradan bir ev kadını olarak kalmasından korkuyordu. Üstelik Canan fakülteyi bile bitirmemişti henüz. Bu nedenle istemedi evlenmesini. Ama dinleyen kim? Neredeyse kızını kıskandığını söyleyeceksin. Ben gıpta dedim. Ama onda da biraz kıskançlık gizlidir bence. Oh, o benim yavrum. Bedenimin bir parçası. Benden kopan bir parça. Onu da oğlumu da sevdim. Canını belki biraz da. Onunla sık sık tartıştım. Yol gösterdim. Görevimdi bu benim. Bana engel olamazsın anne Çünkü aynı şeyleri sen de yaptın Hayır fakülteyi yarıda bırakıp evlenmedim ben Oysa sen son sınıfa geçmek üzereyken Evlenmeye kalkıp tüm geleceğini Tehlikeye atıyorsun Fakülteyi bırakmayacağımı kaç kez tekrar edeceğim anne Suat da bırakmamı istemiyor zaten Yalnız yalnız En kısa zamanda evlenmek istiyor değil mi Bir iki yıl sonra Evlenseniz dünya tersine mi döner Suat'ı hiç istemedin sen Canım Kızım senin annenim ben rakibin değil. Mutlu bir geleceğin, iyi bir yuvan olmasını isterim. Öyle de. Suat'ı istemiyorum diye bir şey aklına getirme sakın. Onu sen seçtin. Evlenecek olan da sensin. Ben sadece erken diyorum, o kadar. Onu yeterince tanımıyorsun bile. Yeterince tanımıyorum öyle mi? Bir yıldır arkadaşlık ediyoruz. Az süre mi bu? Birbirinizi her yönüyle tanımanız için bence kısa. Suat'ın mesleğinde başarılı olacağı şimdiden belli. Bu güzel. Güzel de kişilikleriniz birbirine ne derece uyumlu Ailesi, yetişme tarzı, sosyal ilişkileri nasıl Bunlar önemli Ailesini tanıyorsun anne Babasıyla aynı fakültede okumam ailesini tanıdığım anlamına gelmez <gülüyor> Hüseyin Bey benden iki sınıf öndeydi Babanla aynı sınıftalardı yani Onunla çıkmışsın Öyle özel olarak çıkmadım Okul gezilerinde birlikte olduk Yalnız bile kalmadım onunla Fakült arkadaşım sayılır o kadar Tamam anne tamam kızma Bak ben ne kadar sakinleşim Beni et. sinirlendirdikten sonra sakinleşirsin tabi <gülüyor> Annenin sözlerine önem versen Biraz dinlesen daha rahat edersin ama Nerede Eninde sonunda Suat'la evleneceğim bunu biliyorsun <gülüyor> Baban da aynı şeyleri Söyleyip duruyor Söyledim ya karşı değilim Sadece sabret Eşin olacak adamı iyi tanı Evlilik çocukken oynadığın Evcilik oyunu değil bunu aklından çıkarma Peki sen anne Sen niye acele edip evlendin Fakülteyi bitirdiğin halde neden nesliğini yapmadın Biraz beni dinlersen Anlayacaksın hmm, İyi ya dinliyorum Babanla Fakülteye girdiğim yıl tanıştık Benden iki sınıf ileride olduğu için Okulu bitirdi Stajını yapıp avukatlığa başladı Kayınpederim Rüstem Bey Babamla çok yakın dostu Okulu bitirdiğim sıralarda ağır hastaydı Biz nişanlanmıştık Nasılsa evlenecektik Çocuğumun mürvetini görmek istiyorum dedi Babam da bu isteğini olumlu karşıladı İşte biz böylece evlendik Kısa süre sonra sen dünyaya geldin İşte bu yüzden de stajımı yapamadım Yani... Benim doğumum yüzünden mi mesleğini yapamadın? Senden sonra da can dünyaya geldi. Çocuklarımı kendim büyütmeli. Kendim eğitmeliydim. Bakıcılarla olmazdı. İki çocuk ardarda arda doğunca böyle oldu. İşe başlayamadım. Demek öyle. Bense babam istediği için eve kapandın sanıyordum. Gerçeği öğrendin. Pek de önemli bir şey değildi zaten. Tüm isteğim seni mükemmel yetiştirmekti. Şimdiden sonra bile işe başlayabilirim. Yakında özgürlüğüne kavuşacaksın nasıl olsa. Bunca yıl sonra, hem de bu yaşında. Yaşımda ne varmış? Daha kırkını yeni geçtim. Ah, ah bir iki kitap karıştırırsam her şeyi hatırlarım. Yeter ki zaman bulabileyim. Anne, bana anlattıklarını babam biliyor mu? Onunla aile sorunlarını tartışmayalı. Yıllar oluyor Babam senin gibi karamsar değil Evliliğime olumlu bakıyor Olabilir Ben annen olarak endişelerimi Korkularımı açıklamak zorundayım kızım Sen de anne olduğunda Bana hak vereceksin Anne Beni gerçekten seviyor musun of. Senin işin gücün yok mu <gülüyor> Hadi yalnız bırak beni <gülüyor> Bir anne evladını nasıl sevmez Benim biricik annem <gülüyor> Ben de seni çok seviyorum. Şımarıklığım lüzum yok. <gülüyor> Yalnız bırak dedim. Tamam, tamam, gidiyorum. Akşama geç kalırsan merak etme. Dilediğini yapabilirsin. <gülüyor> Dilediğini yaptı Gidip o adamla evlendi Sonra Sonra bana bir torun verdi Şirin bir kız çocuğu Ama evliliği yürümedi işte Boşandı Benim dediğim oldu Keşke olmasaydı Keşke Canan ...mutlu olsaydı. Çelişkiler içinde bocalayıp duruyorsun Ölüya. Duyguların ele veriyor seni. Sevdiklerin bazen hata yapabilir... ...sana olan ilgileri de azalabilir. Bunlara bağışlayabilirsin ama... ...tüm bunlar yaşamını böylesine olumsuz etkileyince... ...ne yaparsın? Çelişkili olan sensin. Çünkü sen gücünü çarpıklıklardan alırsın hep. Hülya'nın yaşamını karartan senin yoz düşüncelerin olmadı mı? Önce Adem'i suçladın, tutturamadın. Şimdi de canını diline doladın. Bir anayla kızının arasına girmek zevk veriyor sana. Boşuna konuşuyorum aslında. Senin de işlevin bu. Başka türlü olamaz. Ben gerçekleri söylüyorum. Gerçekler ha. Bunlar senin kendi gerçeğin. Bir ananın çocuğundan bir şeyler beklemesi gerçektir ama onu kıskanması asla. Sen öyle görüyorsun çünkü ön yargınız bazı gerçekleri saptıracak, göremeyecek kadar körsün. Dikkat et, kabalaşıyorsun. Bu zayıflıktır. Söylediklerin yalnızca varsayım. Üstelik temelsiz. Öyle değil mi iyilik birisi hiç de değil Hatalar iyiliği gölgeliyemez. Yeter ki özünde dürüstlük buluyorsun <gülüyor> Felsefeye başladın yine Zayıf düşüncelerini Felsefenin girdabında gizlemeye çalışıyorsun Unutma Biz Birbirimizi iyi tanırız Bana karşı görünsen de Benim yanında olmak zorundasın Çünkü biz ikimiz iyimserlik ve karamsarlık Kardeş gibiyiz İç içeyiz Düşünsene Birimizden biri olmasa insanların yaşamı ne kadar tek düze Ne kadar tatsız olurdu Yine bir oyunun içine girdin Kendine kötü sözcüğünü yakıştıramadın Karamsar dedin Kaçamak yakışmıyor sana oh, Yeter artık Yeter Lütfen biraz dinlenmeme izin verin Lütfen Tartışmaya dayanamıyorum O kadar çok O kadar çok Tartışma dinledim ki Çocuklar. Ne o Suratınıza sık gene Bir şey yok anne Gene paylaşamadığınız nedir Lütfen anne bizi rahat bırak Önemli bir konu tartışıyorduk Sizi görende kavga ettiğinizi sanır Bir araya geldiğimizde ne yaparız anne Canan'la ben Sen oldu bitti hep böylesin Can Bir konuyu soğukkanlılıkla tartışamazsın Sesini hep yükseltirsin Bağırarak bir sonuca varlamıyor ne yazık ki ya, Ne biçim hukukçusun sen Canan hep kendi düşüncelerini kabul etmemi bekliyorsun <Gülüyor> Beni dinlediğin bile yok Sana sesimi duyurmam için ister istemez bağırmak zorunda kalıyorum hmm. Anladığım kadarıyla gene fındık kabuğunu doldurmayacak kadar basit bir şey için iki kardeş birbirinizi yemekle meşgulsünüz Her zamanki tutumunuz yani Anne gerçekten de bizi yalnız bıraksan iyi olacak Tartıştığımız konu seni üzebilir Üstelik hakkımızdaki düşüncelerini bile bile Ya Peki söyle bakalım Canan Hanım Nelermiş hakkınızdaki düşüncelerim Aman anne her zamanki gibi lafı ters anlama yine Yani ben her şeyi ters anlıyorum anne. Öyle mi Öf, Anneciğim kuşak farklılığı işte Bizim düşüncelerimiz her zaman sana ters geliyor Oysa Oysa geri kafalının biriyim ben. Aman anne bunu demek istemedim Hiç olmazsa şu tartıştığınız konudan Biraz da bana söz etseniz Rahatlayacağım oğlum Konu benim boşanmamla ilgili anne Evliliğin erdemleri hakkında olur olmaz şeyler söylüyor. Ya, canan benim evlenmeden bu konuyu bilemeyeceğimi savunuyor. Karı koca ilişkilerinin arkadaşlıklara benzemeyeceğini Aa, yani. Can, can. Oldu mu olası ağzında bakla ıslanmaz. Hani bu konudan anneme söz etmeyecektik. Konunun saklanacak nesi kaldı ki? Her şeyi ben de biliyorum. Her şeyi bildiğini sanmıyorum anne. Malum bazı durumlar sırdır. Ya lütfen anne. Biz kavga eder gibi tartışırız ama sonunda gülerek bir yerde anlaşırız. Bunu ne zaman yapabildiniz ki? İkinizi bir arada görmek zaten zor. Kardeş olduğunuzu babanla ben bilmesek inandırmaya bin şahit ister. Birbirinize karşı davranışlarınız hiç kardeşçi olmadı. Örneğin ne zaman birlikte program yapıp bir eğlence yerine sinemaya tiyatroya gittiniz, ha? Bunda benim suçum olduğunu hiç sanmıyorum. Ya peki suç benim mi? Anne kimse suçlu değil. Canan bana hiç yaklaşmadı. Hep kendi çevresindeki dostları arkadaşları ile birlikteydi anne Ben düne kadar evli bir kadın olarak anne olarak yaşadım Sorumluluklarım vardı Ama bundan sonra... Bundan sonra dul bir hanım olarak dilediğini yapmakta özgür olacaksın öyle mi? <gülüyor> Sanki evlenince özgürlüğünü tümüyle yok etmişlerdi Can! Gibi. Sus lütfen Yetişkin insanlarsınız Birbirinize saygılı olun Ağzınızdan altından kalkamayacağınız sözler çıkarsa... Birbirinizin yüzüne bakamazsınız sonra Anneciğim bir dakika Karşındaki iki evladını bazen aciz Bazen saldırgan görüyorsun İkimizin de okuyunca kusursuz kişiliklere Sahip olacağımızı sanıyordun İşte istediğin oldu Ben bir eczacıyım Canan bir avukat Etiketlerimiz oldukça gösterişli Ama işin gerçeği Hiç de görünüşteki gibi değil Ne varmış görünüşümüzde Canan hanım dinlemeyi öğrenmeniz mesleğiniz gereği değil midir sizin Nerede kalmıştım Ha. İşin gerçeği biz yaşamayı, çevreyle ilişki kurmayı bilmeyen... ...duygularımızı körletmiş, kapandığımız küçük dünyanın içinde çabalayıp duran kişileriz. Nedeni de karşımızdakilerle iyi ilişkilere giremeyişimiz. Sevgiyi, saygıyı anlayamıyoruz. Ailenin birbirinden kopuk yalnızca soyadları aynı olan fertleriyiz o kadar. Anne... ...burada bize verdiğin emeğin karşılığını görememenin üzüntüsü sana kalıyor. Benim söylemek istediğim... ...bizleri kendi değerlerine göre terbiye ettiğin... ...eğittiğin halde karşılığını alamaman. Yani biz iki evladın kafanda düşlediğin kişiler olamadık. Onun için bizi kendi dertlerimizle baş başa bırak... ...lütfen mutfağa git. Eğer biraz daha kalırsam üzülecek olan gene sen olacaksın anne. Ya, demek öyle Can Bey... Yüzüme karşı acı gerçekleri çatır çatır söylemek inceliğini gösterdiğin için teşekkür ederim Hiç olmazsa doğruları söylemeyi öğretebilmişim İkiniz de şunu iyi bilin Bundan sonra karşınızda sözleriyle sizi tedirgin eden bir anneniz olmayacak inandığım şeyler havada kaldı Çocuklarım bile beni anlamıyor Bazı çocuklar Anne babalarının yaptıklarını beğenmez Oğlun canın amacı Yalnızca gerçekleri dile getirmekti Sen bütün bunları önceden bilmeliydin Kendini hazırlamalıydın Belki de Belki de ilk defa sana hak veriyor Buna çok sevindim <gülüyor> ah, Bir şey daha kendi çocukluğuna bir bak Hülya. Sen çocukken büyüklerinin söylediklerini ne kadar dikkate alırdın? Büyüklerime hep saygı duydum. Zaman zaman fikirlerini benimsemesen bile. Saygılı olman senin yetişme tarzından. İyi yetiştirildin. Ben de çocuklarımı iyi yetiştirmek için çabaladım. Her şey yaşamın gereği Hülya. Bir anne olarak görevini yapmaya çalıştım. Eğitip adam ettin onları. Yaptıklarının karşılığı sadece... Bakıyorum, yine küçük kırıntılarda mutluluk aranıyor. Bir anne küçük kırıntılarla da yetinir. Yeter ki saygı görsün. Ne olur üzmeyin beni. Artık birçok şeyin yanıtını bulman <gülüyor> gerek ya Bu kapalı yerde uzun süre kalmaya niyetin yoksa tabii. Onu bekleyen sevdikleri vardır dışarıda. <gülüyor> sevdikleri mi? Güldürüyorsun insanı. Peki neden onlar dışarıda da Hülya burada? Ha? Ben yalnızca biraz anlayış, biraz hoşgörü... Beklentilerinin biraz... boş hayal olduğunu hala anlayamadım. Adem, çocuklarım... ...bana hep yakın olduklarını sandım. Oysa bahçemdeki güller kadar yakın olmadı. Çiçekler Adem onlara su vermiş midir? Oh, bahçen ne güzeldir bu mevsimde Hazan dalının yaprakları Yeşilin tonlarından sarıya çalar Rengare Bakar mısın? Hmm. Bu gülü biraz daha budayım mı? Yoksa böyle kalsın mı? Yo yo bence iyi olmuş. Bu kadarı yeter. Eline sağlık. Artık biraz dinlen ama <gülüyor> yoruldur. Bahçeyle uğraşırken hiç yorulmam Ademciğim. Şu renklerin uyumuna bak. İnsana huzur veriyor. Rüzgar da var gülü ya. Üşüteceksin. Biliyor musun Adem? Sonbaharı çok seviyorum. Hele bu ayı. Bilirim karıcığım bilirim Hazan dalının yaprakları bu aylarda Senin istediğin renklere bürünür Tüm yaşantımızın bir tablosu gibidir Ekimde Yeşilin bütün tonları Sarı kahverengi Hepsi bir arada İnsan ömrü gibi Çocukluktan Yaşlılığa kadar Kış geldiğinde de Tüm yapraklar dökülmüştü Ölüm gibi Hmm. Ee, bu sarmaşığı keseceğim Niye kesecek seni Sonumuzu hatırlatıyor diye mi Hazan dalı sana çok şeyi hatırlatıyor İçten içe üzüyor seni Çiçeklerim olmasaydı Yapayalnız kalmıştım hadi Peki ya çocuklar ben Bazı şeyleri Sana bile söyleyemem Değil çocuklara Ya. Senin de bana söyleyemediğin şeyler vardır Ben çiçeklerle konuşup dertleşiyorum Onlardan bir yanıt beklemeden Bir yargıya varmıyor çiçekler Oysa seninle sırdaş olduğumuzu sanırdım Gene sırdaşız Ancak kendimize bile itiraf etmekten çekindiğimiz çok şeyler var Benim söylemek istediğim bunlar Öyle karmaşık bir kişiliğim var ki Kırk yıldır evli olduğumuz halde hala çözemediğim yanların var Hazan dalında hayatın resmini Papatya'dan neşenin renklerini görmen Söyleyemediğin çoğu şeyler olduğunu açıkça ifade etmen hmm, Belki de Hülya'yı ulaşılmaz kılan özellikler öyle değil mi? bazen öyle deliçe bir düşünce geliyor ki aklıma sanki bir ses artık sus hiç kimseyle bir şey konuşma diyor Demle de konuşmadım Onun ne suçu vardı Çiçeklerle bile konuşmadım bir daha O güzelim çiçeklerimle Al bir saçmalık daha Bütün ömrünü verdiği aile yaşamı sarsıntılar içinde O hala çiçekleriyle ilgili Akıllanmayacak Gülya Eskisi gibi kalacak İyi ya ...onun istediği de eski yaşamına geri dönebilmek. Peki ya yıkılan hayalleri, ilişkileri ne olacak? Yıkılan bir şey yok. Sadece gerçekler önüne serildi, o kadar. Ha, sonunda düşüncelerime yaklaşabildim. Belki. Ancak amacımıza ayrı yollardan gidiyoruz. Sen Hülya'nın yıkılışıyla bir yere varacağını sanıyorsun. Bense... Sense... ...en küçük kırıntıdan mutluluk ışığı toplamaya çabalıyorsun. Her şeye karşın hayat sürüyor. Bazı şeyleri istese de... ...birilerinden bir şeyler bekleyip almasa da... ...gerçek olan yaşamın sürebildiği. Ne var ki yapılan hataların... ...yara haline getirilmemesi önemli. Üzerine titrediği çocuklarının... ...yattığı yanlışlara karşın mı? Evet... Özellikle sevildiğini bilen çocuk Hatasının farkına varsa bile Geri dönüş yapmak istemez Belki de aile yaşamının En çarpıcı yanıdır Hayır hayır Sevgi karşılıksız olmamalı Canın canının Annelerini sevmediğini söyleyemezsin Gerçekten İştenlikle sevdiklerine inanıyor musun Elbette Çocuklar annelerini sever Çocuklar hangi yaşta olursa olsun ilgi beklerler bir anne böyledir işte Yetişkin çocuklarının bile kendisine ihtiyacı olduğunu düşünür hep Peki ya Adem Yapayalnız ne yapıyordur şimdi Hiç bensiz kalmadı ki <gülüyor> Korkma Adem bahçeyi sulamış Balıklara yem vermiş Evde senin dönmeni bekliyor Hülya Kulaklarım yanlış duymadıysa benim gibi düşünüyorsun. Ta başından beri beni ikna etmeye çalışan sendeyimiz. İşte başardın. Ayrı yollardan da olsa hedefe birlikte ulaştık. Ha? Ha, ben ben ben, ben niçin buradayım? Neden kimse yok yanımda? Neden? Niçin buradayım? Niçin? Açın kapıları Çıkarın buradan beni Evime Eşime gitmek istiyorum Lütfen açın Açın Ben Ben evimi istiyorum Çocuklarımı istiyorum Lütfen Açar mısınız kapıyı Lütfen Kazan Dalı, Nilgün Mutlu'nun yazdığı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak dileğiyle.